576. konu Valilerin ve yöneticilerin denetlenmesi Hazreti Ömer halka Bildiklerimin en hayırlısını size vali tayin eder sonra da ona adaletle hükmetmesini emredersem vazifemi layıkıyla yerine getirmiş sayılır mıyım diye sordu Evet diye cevap verdiler Hazreti Ömer ise Hayır benim vazifem bununla bitmiyor tayin ettiğim kimsenin, emrettiğim şeylerle amel edip etmediğini kontrol etmedikçe görevimi tam olarak yerine getirmiş sayılmam, dedi.